Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet herhalde milli takımın halipürmelali üzerinden bir futbol muhabbetimiz olacak. Ben ayrıca da bu Mesut Özil'in ıstıklanması ve yuhalanması olayına da çok takıldım. Onu da sana sormak istiyorum. Ben bir hafta yoktum. Milli takım galiba Almanya ve Azerbaycan'ı yenip liderle yükselmiş grupta. Öyle söylediler bana. Yanlış Değil bilgi. Mi? Öyle olmadı tam. Şakası bir <gülüyor> yana kötü Çok. bir beş gün oldu. Türk milli takım için. 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadı. Üçüncü ve dördüncü maçları üst üste kaybetti. Almanya muhalibiyeti geçen cuma belki doğal ee, ama Azerbaycan ilgisi tabi e, o maçtaki kötü oyunun üzerine ve farklı ilginin üzerine tuz biber ekti ee, çünkü Azerbaycan Türkiye'nin daha önce e, karşılaşıp hiç yiyelimediği bir takım Avrupa futbolunun en zayıf ülkelerinden biri yani 53 ülke arasında milli takımlar seviyesinde işte herhalde 45 ile 50 arasında bir yerdedir ee, hani bu tip elemelerde de grupta ya sonuncu olur ya da hani Lüksemburg, Lihtenştayn falan varsa bir de o grupta. Hani onu yenip bir üst sırada yer alabilen bir takım bugüne kadar şeyin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından beri demek ki işte, 20 yıl geçmiş aşağı yukarı. Ee, şimdi bu şeyin üzerine başı sorulsun üzerine tabi her bakımdan milli takım olayı değişildi işte artık. Oyuncular oynamıyor mu, oynuyor mu? Antrenör Türkiye geliyor mu, gelmiyor mu? Ee, Almanya'daki Türk kökenli oyuncular 40 türlü şey bulundu e, gerekçe veya arkasından e, gerekçe bulundu ve konu açıldı. E, birincisi benim dikkatimi çeken hani e, Almanya maçı öncesi böyle Türkiye'de pompağının bir boş umut hani Almanya'yı yenecekmişiz gibi bu sefer olacak, yeneceğiz bu sefer gibi bir boş umut e, hakimdi. Halbuki hani bıraktım Türkiye'yi ...son iki yıldır çok iyi futbol Türkiye. Türkiye'yi... Yani ...Almanya'nın karşısına... ...bugün İngiltere, Fransa, İtalya... ...Brezilya, Arjantin... ...kimi çıkarsanız Berlin'deki bir maçta... ...favori Almanya'dır kesin... Yani o ...ve Almanya'nın... ...bu saydığım takının hiçbirini yenmesi de sürpriz olmaz... ...kendisi aslında böyle iddialı bir maçta... ...bir tek İspanya'ya ayırıyorum... ...Dünya kupasında Almanya'yı oyun olarak da... ...domine edebilen tek takımdı İspanya... ...zaten dünya şampiyonu oldular... Hani İspanyalar her takıma karşı Almayı favoridir. Ee, yani Türkiye'den daha güçlü takımları saydım, dikkat ederseniz. O yüzden evet. hani orada Almayı yenme e, hayali biraz boş bir rüyadan ibaret. Ee, bunu bir kere içe hani şey yapmak lazım, hesapta tutmak lazım. Yani bu gruba başlarken de herhalde Türkiye'yi bu grupta grup bindisi olarak gören fazla kimse yoktur. Hani birkaç medyada böyle büyük palarvacı var. İsmini almak istemiyorum, ama evde değmez onların haricinde böyle şey sadece umut pompalayan normalde bu grupta Türkiye'nin yeri ikincilik. Yani Belçika Avusturya'nın önünde. ikinci olsa Türkiye şey yapmış olacak. Gereğini yapmış olacak. Ki hani belki bu Azerbaycan ilgisinden sonra orada bile bir takım şüpheler oluştu. Ama Şarko'yu bir yıl sonra göreceğiz gelecek yılın işte Kasım ayında son grup maçları oynanıyor olacak. Orada bu Hani muhtemelen Türkiye'nin ikinci olduğunu göreceğiz. Çünkü hakikaten Avusturya ve Belçika'nın yani direkt doğrudan rakiplerinin de çok iyi durumda olmadığını görüyoruz. Birbirleriyle böyle bir nerde su topu maçı gibi 4-4'lık bir maç oynadılar Brüksel'de. Türkiye'nin çok daha iyi durumda değiller. Ama Azerbaycan ilgisi tabii şey yaptı. Herkesi biraz daha umutsuzluğa etti. Çünkü işte daha önce yenilmediği bir rakip Türkiye'nin hakikaten zayıflar bir o Almanya maçındaki yani yengiden çok e, maçın sonlarında takımın dağılmasının etkisiyle takım içinde bir huzursuzluk. E, zaten ben oyuncu seçmede bir sorun var. E, yani Türkiye'deki belki yabancı sayısının çokluğu, Türk oyuncuların Avrupa'ya gidip iyi takımlarda oynamamasından dolayı e, oyuncu havuzu daralmış gözüküyor. Bir sürü takımında oynamayan oyuncu milli takıma çağrılıyor. E, bazı mevkilerde ciddi alternatif sıkıntısı var. yani Savunmanın göbeğinde e, uluslararası düzeyde çok düşük sayılabilecek oyuncularla oynuyoruz. E, Servet buna iyi bir örnek. Yani futbolu sadece mücadele zanneden ama pozisyon bilgisi çok kısıtlı olan bir oyuncu. Evet, e, Hantal ve şey yani dönüşlerini filan da beceremediği hissiyatını sürekli hissettiğinde. Ya bu 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da böyleydi. Ya ben ...birkaç yabancı Gasti'yle yumruyla konuştum ya sizin savunmana kadar sorunlu diyorlardı o zaman ki Türkiye yarı final önemişti Avrupa Şampiyonasında. Ee, bir de üstelik işte Servet yani Servet sakatlanıyor vesaire onların da yedekleri oynamıştı o zaman düşünün. Ee, 35 yaşındaki Emre Aşık... vesaire yani onun yedeğinin de yedeğini hatta düşmüştük neredeyse. Ee, ama başka faktörlerle o açıklar kapatılmıştı. Ancak hani bugünün futbolunda işte o savunma dörtlüsü savunmanın göbeği çok önemli orada oynayacak oyuncu yok Türkiye'de yani Servet Çetin'i şu an belki beğenmiyoruz laf ediyoruz ama onu çıkarın koyacak oyuncu yok onun şey özellikleri var işte cengaver, hani işte burnu kırılır devam eder tekmeyi kafasını koyar eski tip böyle şey oyuncu ama bugün futbol tabi öyle bir oyun değil artık hani. bugün tamamen birbirine uyum pozisyon bilgisi hele o pozisyondaki bir oyuncu için çabuk olmak falan da şart değil şeyi pozisyonu şeyden önce koklamak, forvet oyuncularından önce koklamak ve daha olmadan bitirmek. Bütün şey öyle zaten. O pozisyonda oynayan oyuncuların dünyadaki iyi oyuncuların becerisi buna dayanıyor. o öyle işte yurt dışına giden oyuncu sayısı zaten kısıtlı. E, gidenler takımlarında oynamıyorlar. Tuncay Şanlı iyi bir örnek. İşte Mehmet Topal var bu sene iyi oynuyor Valencia'da. O sakattı gelemedi. Bir takım sorunlar var. Yani Gussevink'ten beklenen de Hollandalı teknik direktörden e biraz bu takıma kendi damgasını vurmasıydı. Şu ana kadar onu yapmadı. Tabi e, tabii 3 aydır Şaka'yı küçayı bile değil. Evet çok i̇ki aydır Takımla ilgileniyor neredeyse ve hani o damgayı vurmak için kısa bir süre. Tabii Türk sabırsızlığı ile hemen 2 ayda bir İspanya atmasını bekliyoruz ondan. E, bu mümkün değil tabii. Yani bir tek onun yapabileceği bir şey de değil. Yani ülkenin futbol kültürüyle işte oyuncu kalitesiyle Doğrudan alakalı ama ondan da bir takım içinde ufak hamleler beklenebilirdi. Şu anda Ekodur onu yapmadı. Ee, belki biraz zaman kazanmak istemiş olabilir. Haklıdır. İki ay e, eski şeyin eski ekibin e, kadrosuyla devam edelim. Görelim eldeki oyuncuları. Ondan sonra e, kışın e, biraz daha üzerine düşünüp e, yani milli takımların tatilde olduğu dönemde. E, Mart ayındaki eleme maçlarında bazı işler yapabilir diye düşünmüş olabilir ama bunu da hani belki ifade etmesi gerekebilirdi. Tabi oyuncuların morali bozulmak için de şu andaki mevcut kadronu yapmamış olabilir. Ama ondan böyle bir hamle bekliyoruz. Yani herhalde onun için getirildi bu göreve. Tabi bunun arkasından bazı dünyanın en Rasyonel olan şeylerini de görmedik hatta absürt diyebileceğim saçma diyebileceğimiz şeyler işte maaşıyla ilgili tartışmalar başlamış hatta meclis araştırması Cumhuriyet Halk Partisi vermiş galiba ne kadar yüksek maaş alıyor diye Hussi ve buna da Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'nin de destek verdiğine dair bir alt yazı okudum bir yerde bir televizyon haberlerine şöyle bir bakarken bir yerde yani bundan daha absürt bir tartışma noktası da düşünemiyor insan 2 yıl önce de benzer olmuş hatırlarsanız... Fatih Terim döneminde de Fatih evet. Terim'in maaşı için olmuştu evet. Fatih Terim herhalde Hidink'in yarısı kadar belki daha da az bir yıllık ücret alıyordu. ...hani HİD'inkinin ücretiyle ilgili de bir tartışma şey var tabii. Hani 4 ila 5 milyon euro gibi biliyorduk. Gazetelerde bazı yazarlar 11 milyon euro olduğuna dair iddialarda bulundular. Hani bu sadece onun aldığı maaş mıdır, 2 binin aldığı maaş yoksa... ...hani şey masraflar var tabii. İşte Hollanda'ya gidip geliyor vesaire ama... O kadar yüksek bir meblağ etmez tabii. Bu ne, ne, nedir? Yıllık şey mi? Yıllık evet 4 ila 5 milyon euro diye en azından ben öyle biliyordum. Daha yüksek onunla dair şeyler çıktı. Haberler şimdi bir işlere gitmeyince de bütün defterler karıştırılır. Ama bu şey konusunun bilinmesi haklı. Federasyon işte gizli tutuyormuş. Bunu bu hani Türkiye Futbol Federasyonu olduğu için bence gizli tutlamayacak bir konu. Yani bu hani ee, artık iyice kulüplerin durumundan daha da kamuya açıklı olan ee, Hidink'in e, ne kadar ücret aldığını bilmek e, sadece futbolun içindeki e, kişilerin değil e, futbol sahiplerinin de hakkı diye düşünüyorum hani milli takım olunca e, ben hani kulüplerde bile biraz böyle olduğunu düşünüyorum Türkiye'deki çünkü şey vardır işte kulüpler hani halka mal olmuştur şeyi vardır ya lafı vardır e, öyleyse biz e, oradaki kişi, en, azından en azından tepedeki kişilerin ne kadar kazandığını bilmeliyiz ne kadar vergi verdiğini bilmeliyiz diye düşünüyorum. Neyse ee, yani terim döneminde de olmuştu konuştuğumuz hatırlıyorum. E, hani futbolun içine düşünürsek e, bu maaş eleştirmek biraz garip. Ya, o yani 11 yüksek tabii ama hani işte 4 milyon oluyor, 5 milyon oluyor. E, çünkü hani dünya futbol piyasasında bu kariyerde bir antrenörü getirmenin maliyeti bu. Hani Hiddink'i getirmek mi istiyorsunuz? İşte bu kadar vereceksiniz. Ha, şunu dersiniz. Futbol yani futboldan para kazanan herkes çok yüksek alıyor. Futbolcular dahil Türkiye'de, dünyada. Ha onu anlarım. Yani genel olarak e, piyasa kuralları dışında çıktığınızda, hak edişe baktığınızda böyle bir yani bir sporcu o paraya hak eder mi? Bence hak etmez. Dünyanın en zor işi değil yani sporculuk. Çok daha zor işler var. E, Şili'de şeyden çıkarılan madenciler işte e, Kaç gün kaldılar Allah aşkına? İki ay mı? 67 mi? 67. yedi. ay orada kaldılar. Yani o adamın işi futbolcudan daha mı kolay normal bir de kalmasa? Yani kalmadığı durumda bile düşünüyorum. Değil. Ama spor dünyanın en büyük eğlence sektörlerinden biri oldu. Ve orada dönen bir para var. Medyatik bir ilgi var. Kesinlikle böyle. Ve o sayede yani sporun yıldızları, oyuncuları, antrenörleri, kahramanları yüksek ücretler alıyorlar. Piyasa, hidink'in piyasası da bu ama o bir tercihtir biz onu getirmeyelim. Hani bir Türk teknik direktörüyle yani uluslararası kariyeri olmayan biriyle devam edin derseniz çok daha ucuza da tabi tabii e, mal edebilirsiniz bunu. E, öyle bir durum var ama e, hani o maaşın ne kadar olduğu, yıllık ücretin ne kadar olduğu da bence açıklanmalı. Yani onu biz futbol severler olarak bilmeliyiz. O, çünkü o futbol federasyonunun paraları... E, ...yine bu şeyin... ...futbol severlerinin ilgisi sayesinde kazanılıyor. Hani, ee, böyle bir durum söz konusu. Evet, öte yandan da... ...tabii bu daha epey sürecek herhalde. E, e, fakat senin de dediğin gibi... ...yine de başta beklenen sonuç... ...ikincilik elde edilmesi... ...mümkün. E, çünkü... yani ...Avustel ve Belçika... ...yükseliş son ülkeler de değil... Mesela Balkan ülkeleri her zaman daha tehlikeli bence. Şimdi Karadağ'ın yaptığına bakın. İngiltere'nin grubundalar. 3 maçta 3 kaybetleri vardı. İngiltere'yle Londra'da beraber kaldılar şimdi. 4 maçta 10 puan. Lider ufacık Karadağ. Evet. Yani her zaman daha tehlikeli. E, Avusturya futbolu yani 25 yıldır zaten düşük bir seviyede. Belçika şimdi genç bir kuşakta bir çıkış yakalamış gibi gözüküyordu ama bu gruptaki bilançoları iyi değil. yani e, Avusturya'da yenemediler kendi sahalarında. Yani bu Azerbaycan ilgisine rağmen Türkiye ikincinin favorisi ben öyle düşünüyorum yani Hiddink'in çalışma biçimiyle ilgili bir takım eleştiriler de oldu paranın dışında işte sürekli Türkiye'de yaşamadığı için burada çok sık lig maçı izlemediği için bir oldu mesela sezon başından beri Türkiye liginde sadece yedi takımın maçlarını izlemiş Tabii hani o 7 takım daha çok oyuncu havuzunun olduğu 7 takım yani şöyle daha önceki döneme de baksak Fatih Terim de kadrosunu zaten 5 ile 6 takımdan kuruyordu. Hani takımların yarısını zaten çok hesaba katmıyordu muhtemelen. ama maçları belki daha fazla izliyordu. O yani çalışma biçimi konusunda kestirar aktlı olabilir. Belki burada daha fazla olmalı kulüp antrenörleriyle, daha fazla ilişkide olmalı. Bu bir takım antrenörünün yapması gereken şeyler yoksa zaten yılda çalışma periyodunuz eğer büyük bir şampiyon yoksa e, herhalde 5 ila 6 adet 10 günlük süreden ibaret. Yani 50 ila 60 gün yani takımla birlikte olduğunuz. E, geriye 300 gün kalıyor. Yani 300 günü e, bir şeyle ek çalışmayla geçirmeniz lazım tabii ki. Hani onu e, ülkenizde ya da yangın ilip yatarak geçiremezsiniz. O konudaki eleştirilere katılıyorum. Yani daha bir e, ...yakın çalışma ortamı oluşması lazım. Evet, belki daha sonra da yenilecektir işte takımı. İyi oynamıyor ama Türkiye açıkça görülüyor yani. Ama yani bir, bir geçen yıl da iyi oynamıyordu. Hidink yokken de iyi oynamıyorduk. Evet. Ee, hatta şunu söylemek lazım yani 2008 Avrupa Şampiyonası'nda iyi mi oynuyordu Türkiye? Haral'a göreli bir oyun var, niye oynadığı belli olmuyor evet. Türkiye vardı. <gülüyor> ama şu var hani iyi bir kondisyon yüklemesi yapılmıştı. Hani maçın sonlarındaki o hırs. Fatih Terim Terim tabii bir motivasyon ustası. Onun ekstra motivasyonuyla müthiş sonuçlar aldık. E, aldı Türkiye Türk Milli Takımı. Ama yani ben yani Türkiye'nin iyi oynadığı, rakibi hakikaten domine ettiği bir maç parmakla sayılır. Yani hani sanki iyi oynuyormuşuz, çok müthiş bir oyunumuz varmış gibi e, konuşuluyor ama zaten öyle bir durum yoktu Yok, takımın. Evet. Ee, öte yandan e, peki bu Mesut Özil e, meselesine de gelecek olursak e, yani özellikle Almanya 3-0 e, Türk, Türkiye milli takımında yenildiği maçta Almanya'daki maçta 21 yaşındaki Özil'in de son derece iyi bir oyun sergileyip üst <gülüyor> gol atmanın yanı sıra da çok başarılı bir ...performans gösterdiği... ...buna karşılık... ...mesela 75 bin kişi falan değil mi... ...Olimpiyat... ...şimdiki Olympi... kapasite 75 bin... ...tabii o Berlin Olimpiyatları için... ...36 için yapıldığında... ...100 bin kişi kapasiteli ama o ...yani artık stadı tamamen... ...dönüşmüş olarak düşünebiliriz... ...çatısından tribünlerine kadar... ...farklı bir yapı yani konum aynı ama... ...stat farklı bir stat... Evet yani Turgay, Kaleci Turgay'ın Berlin Panteri olduğu stadyum bu muydu? Evet tabii 51'deki <gülüyor> evet. E, maç e, ama işte o zaman da 100 bin kişi falan var denir yani hala. Ama şimdi bu 75 bin kişinin 74 bin hatta galiba e, koltuğun yarısının da yarısından fazlasının hatta Türkiye'den e, yani Alamancı denilen yani gurbetçi ya da ne diyeceğiz onlara e... EuroTürk. Evet, evet. Bilgi Üniversitesi'nden Ayhan Kaya'nın yaptığı araştırmada vardı işte. Onlar eee Euro EuroTürkiye'de EuroTürkler diyorlardı. Artık hani gurbetçi lafını kullanmayalım. Evet. Kendi Avrupalılar anlamında EuroTürkler. Fakat bu EuroTürkler ya da AvroTürkler problem benim için çok problemli bir durum yarattılar. Yani Mesut Özil... Türkiye milli takımını seçmeyip de Almanya milli takımını seçtiği için sadece bu sebeple yuhalandı, ıslıklandı ve hatta hakaretlere doğradı. Hem de bir saat boyunca kesintisiz olarak. Şimdi bu hem bir sonuç vermeyen bir şey hem de tek olarak göçmen olan, o, o de herhalde Almanya'da da klose Miroslav, klose Polonyalı mesela. Podolski öyle. Podolski. Çok sayıda insan var. Tabi tabi. Evet. E bir de tabi Türkiye takımında oynayan altın top biraderler vesaire var. E, niye onlar eleştiriliyor? Yani ne tuhaf bir milliyetçilik dalgası mıdır? Nedir bu? O, Türk milli takımındadakiler ama Mesut gibi hain değil. O hainlik etti. Evet. <gülüyor> yani ee, şimdi yuvalanma ve Hani bu Mesut'un deki tartışmayı şöyle yorumlamak lazım ee, Yani Mesut Özil artık yani Üçüncü kuşak diyebiliriz herhalde Tam şey bilmiyorum mesela Hani ilk Almanya işçi olarak 40 yıl 45 yıl belki 50 yıl, yıl, yıl, yıl önce giden Dedesi midir babası oraya bir çocukken mi gitmiştir Ama devrekli baba tarafı devrekli en azından Çünkü bu yaz Dünya Kupası Oynanırken babanesi öldü Mesut'un Ve devrekli toprağa verdiler Babası geldi Mesut mil takımda olduğu için Gelemedi ama e, aile Almanya'dayken e, sık sık yani yazları devreye e, tatile gelmişler e, birçok Almanya'daki Türk kökenli ailenin ya da Türk göçmenin yaptığı gibi hani köyümüze gidelim memlekete gidelim. Evet, bunu hiç kimse kabul etmiyor ama yani Rob Hughes yazmıştı Hı -hı. International Health Tribune'dan okudum ben e, yani bugün. Şeyde uyrukluk meselesi de artık bir hak olmanın yanı sıra vatandaş olmak bir ülkenin uyru, uyru tebası olmak aynı zamanda bir seçme konusu da. Tamamen öyle hele şimdi sıradan bizim gibi insanlar için e, belki daha kolay çünkü hani çok göz önünde değiliz vesaire değil mi? İşte ben 10 işte yıl işte Fransa'da yaşadım vatandaşlık teklifiye başvurdum teklif geldi ya da başvurdum neyse Az teklif etmez de kimse bir Türkiye herhalde. <gülüyor> ee, işte kabul oldu vesaire. Fransız oldum ama sporcu olunca tabii göz önünde bir kişi. Sporcu ya da başka öyle bir meslek söyleyebiliriz yani Bilimde belki. Belki evet ama sporcu çok tabii medyatik bir alandaki bir kişi. Ama sporculukta şöyle bir şey var ya bu milli takım kariyerini bile profesyonel yaşamın bir parçası gibi düşünmek lazım artık orada. Ee, Mesut'un yaptığı tercih de bununla ...payı var ve gayet haklı bence. E, Hamit Altıntop... ...Milli Maç'tan iki gün önce... Bir ...Alman gazetesini eleştirmişti işte... ...niye Almanya tercih etti. Bence... ...aynı durumda olsa Hamit de Almanya'yı tercih ederdi... ...çok açık şekilde. O da bir kıskançlık yatıyor... ...o eleştirinin altında. E, çünkü Alman milli takımında oynamak... E, size öyle kapılar açabilir ki... E, ...Mesut çok iyi örneğini verdi bunun. E, çünkü Almanya şu... ...1968'den beri bütün büyük şampiyonlara... ...katılmış Almanya. Ve şey şu... Şampiyon, finalist, yarı finalist. Şampiyon, finalist, yarı finalist. Arada ufak kriz dönemleri oluyor. Ama yarı finalist yani Almanya her zaman. Yani o beş maçı, altı maçı oynatıyor. Oynuyor Alman milli takımı. Ve orada bir ilk on bir oyuncusu olduğunuz zaman dünyanın tanıması imkan yok. İşte Mesut diye göster Özeli diye gösterecekler. Evet. Ve Özelik. işte o da Özelik. son derece parlak bir Transfer yaparak Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüp takımına Tabii, Bir yıl de... içinde bambaşka bir şey oldu yani 20 yaşındaki Mesut Alman ümit milli takımda oynuyordu hani şey var Alman milli takımda oynar mı bu belki kadroya giremez işte Balan 7 falandayken andayken Balaksa katlandı Mesut 7 dünya kupası maçı oynadı gol attı ee, hani dünyada giderek azalan o böyle yaratıcı futbolcu tipinin son dönem örneklerinden biri olarak göze çarptı üstüne bir de Dünya kulüpler tarihinin en büyük takımına bir transfer yaptı. Hani bir yılda inanılmaz değişen bir kariyer. Yani zaten kötü değildi kariyeri ama hani Werder real Madrid kıyaslanmaz bile. Şu an durduğu nokta tüm futbolcuların ya da futbolcu adaylarının işte 10-12 yaşını hayal ettiği yer. Dünya Akbası'nın Yerefin'in oynuyorsunuz. Biraz sonra Real Madrid'desiniz. Evet, ve evet. yani gene Hughes'un hoş yazısından bir iki şey daha aktarayım müsaade edersen. Evet. Yani Angela Merkel de ayaklara kalktı Özil'i şey yaparken diyor. Yani golü filan attığı zaman. Ama Merkel de anlıyor futboldan diyor Almanya Başbakanı. Yani hiç şüphesiz ki Özil'in bir Alman formasıyla oynayan en böyle Kadife gibi hareket eden yumuşacık ve hem hızlı hem de paslarıyla filan olduğunu biliyordu demiş ve Özil'in kendisi de Mesut, Özil'in kendisi de ilginç bir açıklama yapmış. Yani benim tekniğim ve topa duyduğum yakınlık benim oyunumun Türk tarafı demiş. Oyundan, maçtan önce söylemiş bunu disiplin, tavır ve hiçbir zaman bütünüyle sonuna kadar her şeyini verme tavrı da Alman tarafım demiş. Aslında gayet iyi yani. Yani tabii Mehmet Demirkol Türkiye'nin spor azarlarından biri. O sık sık sorgular. Yani Almanya oradaki Almanya'daki 3.5 milyon civarında olduğu sayılan Türk kökenli ya da Türkün Türkten bu oyuncuları çıkarıyor da Türkiye 75 milyondan nasıl çıkaramıyor? <gülüyor> diye çok iyi sorgular. Yani ee, nasıl diyelim? Köken birbirine yakın ya da aynı ama ortaya çıkaran malzeme çok farklı. Şimdi Mesut bir ilk belki örnekti. Bu kadar Alman milli takımında parlayan ilk bu, Türk kökenli oyuncu. Daha önce hani bir, işte Mustafa Odağan falan var ama hani böyle bir oyuncu yoktu Türk kökenli olarak. E şimdi devamı da gelecek muhtemelen. Yani aşağıda ee, şeyin genç takımlara indikçe genç milli takımlara oyuncu sayısı artıyor. Ee, işte belki 2020'de 5 e, Türk kökenli onada bir e, şey göreceğiz. Alman milli takımı. Yani evet. Yavaş yavaş alışmak lazım. Ben aslında bu duruma hani Türkiye'nin biraz daha fazla alıştığını düşünmüştüm. Yani hep şeyi veriyorum. Kubilay Türk Yılmaz örneğini o 15 sene oldu galiba İtici Çapalması Türkiye evet. karşı oynayacaktı. Tehditler yüzünden adam kadından çıkmıştı çekilmişti. <gülüyor> çünkü internet falan yok o zaman ama işte telefonlar mektuplar korkuyor adam doğal olarak yani hak olarak istişece doğmuş bir kişi e, o kültürü almış i̇şte, hani İtalya'da oynamış çok uluslararası e, şey bir futbolcu e, kariyerli bir futbolcu hani bir şey oynayacak bir takımında oynayacak bir takım tehditler telefonlar Türkiye karşı oynamadı iki maçta da hani bir fark var tabi 15 yıl önceye göre o çünkü o zaman için hiç alışılmadık bir durumdu Şimdi zaten Mesut Özil almay formasıyla izlendi. Hani Türkiye'deki futbol severler de onu ilgili takip ediyorlar. Ben onun farkındayım işte Real Madrid maçları falan ayrı bir ilgili izleniyor. E, Büyükte bir keyif veriyor, çok güzel oynuyor yani. Ee, evet evet Tabii kesinlikle hani iyi futbol güzel futbol izlemek isteyen için öyle. Ee, ama bir şeyi de kabul etmek lazım. Yani o hem bir vatandaşlık seçimi yapmış olabilir hem de bence sporculuğun payı var yani daha iyi bir kariyer isteyen Türkiye'yi mi tercih eder Almanya'yı mı çok açık yani onun yerinde bize teklif yapılsa o teklife hani aynı konumda olsak biz de Almanya'yı tercih ederdik muhtemelen iyi bir kariyer iyi bir gelecek ee, yuvalanma meselesine gelince orada iki tarafa yani eğer o yuvalanma hakikaten milliyetçilik işte hain koynumuzda beslemişiz yuvalanması ise çok kötü ama bir de şu var o e, taraftarlığın hani pikli diyeceğim. Hani rakibi sinirlendirmek için bir takım şeyler yaparsınız maçta. Yani hmm. çok şiddete girmemek kaydıyla işte hani Sırbistan-İtalya Sırbistan maçında oldu, maçı iptal oldu. Farkındasınızdır. Ne oldu o Öyle olmuş. E, e, yani Sırplar deplasmanda herkesi bastırdılar <gülüyor> e, İtalya'da. Neyse ona varmak şartıyla işte rakibi sinirlendirmek e, bu futbolun şeylerinden biri, ilginç yanlarından biri. Yani o Yuh hani Mesut'un moralini bozalım. Hani, evet. hani Ama sökmedi işte. <gülüyor> evet işte oradaki o da yetişme şeyinin parçası çünkü e, yani spordaki şeyin bir parçası da o. Sadece fiziksel ve taktiksel değil. E, zihinsel ve psikolojik hazırlıktı. Yani ne kadar iyi yetişmişse futbolcu. O kadar yani belki duymadı bile zaten Mesut evet. o oyunun şeyi içinde. Çünkü ben hatırlıyorum öyle futbolcular yani e, yakın dönemde de geçmiş dönemde de hani sorarsınız tezahürat nasıldı falan biz pek duymayız. Diyanet'i futbolcu vardır konsantrasyondan dolayı. Evet ee, bence de öyle hı. bir konsantrasyon vardı. Bütün maçı seyretmedim ama görebildiğim kadarıyla. Fakat şey de ilginç mesela. Golden sonra da çok mutlu oldum tabii ama o anda karar verdim ki abartmayayım. Çünkü şeye saygımdan demiş yani atalarımın. Köklerine saygıdan. Köklerine saygıdan. Hani çok yani şey bir jest değil mi yani? ...gayet bir jest yaptı yani. Evet şükür yani, evet. yani. Hiç onu yapmayabilir. Yumluk kaldırıp havaya sevinebilir ve hakkıdır. Yani. Orada şey olmuş, maçı koparan gol çünkü. 2-0 yapıyor, artık ondan sonra maç bitti. Almanya rahatlıyor. Ee, öyle bir durum ama öyle yapmadı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da... ...Hakan yakındı Türkiye gol atın. O da pek sevmemişti. Hatta arkadaşını böyle eliyle yatıştırmıştı. <gülüyor> Çok <gülüyor> sevinmeyelim <diye. gülüyor> Ee, yani e, bu da sorumlu ve şey bir davranış gibi geliyordu. Yani, Tabii e, bazı eleştiri ve tepkilerden çek, onların şeyini bilmiyoruz bu gençlerin, hani, genç insanlar bunlar, onların duygularını. Belki de hakikaten çok zorlandığı bir durum yani Türkiye karşılamak. Şimdi o dışarı doğru öyle demeyecek, hani tam bilemiyoruz. E, hani Türkçe konuşulan evler olabilir bunlar, Türk kültürü'nün çok yaşadığı evler olabilir çocukluklarının itibaren hani e, Türkiye'dorunu Türkiye karşı nasıl bir bağlar olduğunu bilmiyoruz ama her yaz mesela devreye gelen bir çocuk Türkiye'den kopmuş sayılır mı? Değil tabii ki. Yani burada bağlarım mutlaka vardır ama sporda yani şeyi unutmamak lazım. Bu çok Amerikalı yazar Richard Florida var işte. Creative Class diye bunun bir teorisi var. Hani a, a, şimdi kaç olduğunu dünyada 6 milyar 700 milyon, 750. Değil mi? o civarda bir şey. E, 50 milyon kişinin bu dünyada Creative Class'a dahil olduğunu düşünün. Yaratıcısınız. Yani sporcular da bunun içinde sayılabilir. Yani yeteneği sayesinde ve becerileri sayesinde o beceriyi dünyanın her köşesinde kullanabilecek bir e, iş yapıyor. E, yani o yüzden doğal karşılamak lazım. Zaten e, şeye baktığımızda sadece futbol değil tüm spor dallarına baktığımızda işte Rus mil takımında bir Amerika kökenli. işte Amerika'da Kenyalı atletler. Ee, Avrupa'daki bir sürü Afrika kökenli atletler hepsini görmek mümkün. Yani sporcu kendisine daha iyi olmak sağlayan ülkeye gidiyor, orada çalışıyor, onun vatandaşlığını oluyor. Ondan hani daha doğal bir şey de olamaz. Biraz yani o bakıma meşakkatli bir iş çünkü. Evet, yani e, Aurelio'dan da bahseden yok yani. Ha, e, <gülüyor> <gülüyor> Mehmet. Kimden Aurelio. kimden şey yapamadım ben. <gülüyor> anımsayamadım. Hayır e, Marco altında, Aurelio Brito Dos Prazeres e, daha örnek belki Müsus'u karşılayacak örnek yani Hidar Türkoğlu örneği evet. yani bildiğim kadarıyla Hidar Türkoğlu'nun annesi babası Türkiye doğumlu değil e, Sancak doğumlu. Şimdi galiba Sırbistan'ın içinde kalan Boşnak bölgesi e, herhalde 58 göçünde galiba Türkiye geliyorlar o bir Yugoslavia'dan Doğru, Müslümanların evet. göçü var. 58-59'dur galiba. İşte Ali Şen'in falan da geldiği dönem. E, o zaman geliyorlar. İdaer Türkiye doğumlu. E, Bayrampaşa ya da 7 Bayrampaşa galiba. İşte, hani o daha çok Balkan kökenlerinin olduğu mahallede büyümüş. Yetişmiş vesaire. Ve hani Türk basketbol tarihinin en büyük basketbolcusu oldu. E, hani, ben bilmiyorum hani... <gülüyor> sancakta şey yapan var mıdır? Hain adam gitti bizi bıraktı falan diye. <gülüyor> evet yani kimse de e, Mehmet Aurelio dediğimiz Brezilyalıya da e, acımadı, üzülmedi bir, bir iki, Büyük bir sakatlık geçirdi. Sedyeyi terk etti görebildiğim kadarıyla. Maç. Bir de o İspanya'da oynuyordu Beşiktaş'a gelmeden önce iki sezon Orada da sakatlık geçirmişti. Biraz o bakımdan şanslı bir dönem onun. Onu pek şey yapan yok. <gülüyor> <Üstünde> <gülüyor> Onu karıştıran yok. Adam kaç yani Mehmet torları kaç maçı Türk milli takımında. 50'yi geçti herhalde. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> evet peki bu sefer böyle bir futbol üzerinden gittik ama futbol deyince asla futbol olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Bütün bu konuştuklarımıza bakılırsa. Evet izninizle ben de mailime girip şu Gildiği isimle Mesud'un e-mailine bir küfürlü mail daha evet, yollayıp... Tabii, zamanıdır yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.